Z raporu hazırlayan ve sunan odamız mali danışmanı öğretim görevlisi yeminli mali müşavir İsmail Hakkı Güneş Muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlarımız. Radyo Havan'da Z raporunda karşınızdayız. Programımızı ben ve radyomuz yayın görevlisi Deniz Özen arkadaşımla birlikte her zaman olduğu gibi iyi bir gün diliyoruz. Programımızın amacına ulaşmasını ve katkı sağlamasını canı gönülden diliyoruz. Programımızda Alıştığa gelmiş olduğu üzere bir sonraki ayın mali ve sosyal güvenlik takvimini belirtiyoruz. Daha sonra programımızın akışı içerisinde yeni TTK'yı tanıtmaya devam edeceğiz. Bununla ilgili olarak birçok program yapacağımızı söylemiştik. İkinci mevzuat, ikinci mevzuat tamamlanana kadar ezacıları, ezacı dostlarımızı ve ezacı dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten Serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlarımızı da ilgilendiren birçok yeni husus uygulamaya gireceğinden 2012 ve 2013'te yeni TTK ile ilgili oldukça kapsamlı bir kısım tekrar olmak olmakla birlikte birçok program yapacağız. Sevgili dostlar aralık mali ve sosyal güvenlik takvimini kısaca şu şekilde özetleyebiliriz. 23 Aralık Cuma Kasım dönemi Muhtasar Damga vergisi beyannamelerinin verilmesi Yine Kasım dönemi Sosyal Güvenlik Kurumu'na Bildirgelerin verilmesi 24 Aralık Cumartesi'ne Geldiği için 26 Aralık Pazartesi Kasım dönemi KDV Beyanlamelerinin verilmesi Yine Kasım dönemi KDV Muhtasar ...damga vergi beyannameleri ...vergilerinin ödenmesiyle ilgili... ...son tarih 26 Aralık... ...2011... ...31 Aralık... E, ...Cumartesinden geldiği için... ...2 Ocak... E, ...2012... ...yeni yılın ilk çalışma günü... ...Kasım dönemine ait... ...Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin... ...ödenmesi... ...yine Kasım dönemine ait... ...BA ve BS... ...formlarının verilmesi... Aralık ayı içerisinde yani 2012 e, takvim yılına ait defterlerin tasdik edilmesi işlemi de 1 Aralık 2011 ile 31 Aralık 2011 arasında. Bunun son günü de biraz önce ifade ettiğim gibi 2 Ocak 2012 Pazartesi. Kısaca mali takvimi bu şekilde aktarabiliriz. Sevgili dostlar, bir iki bize sorulan soruları yanıtlayacağız. Ondan sonra da yine gel, alışıla geldiği üzere programımızın akışı devam edecek. Çok yaygın bu sıralar bize sorulan bir soruyla ilgili olarak cevap veri, vermek isterim. Ezacı dostlarımız bu ilaçların fiyat indiriminden sonra fiyat indirimlerine yönelik mağduriyetleriyle ilgili olarak... ...ne şekilde muhasebeleştirileceklerini sormaktalar. Fiyat indirimlerinin muhasebeleştirilmesine göre... ...yani ilaç fiyatlarının düşürülmesinin muhasebeleştirilmesiyle ilgili herhangi bir sistem yoktur. Yani fiyatlar düştü diye şu şekilde bir muhasebesel işlem yapılacaktır diye bir şey yoktur. Yalnız biz ezdacı dostlarımıza hiç değilse ürün bazında karlılıklarını stoklarda takip edemiyorlarsa... ...bunu... Ürün bazında takip edemiyorlarsa ilaç düşük ilaç fiyatlarının düşürüldüğü tarihler itibariyle karlılıkları da değişkenlik göstereceğinden ilaç fiyatlarının düşürüldüğü dönemler itibariyle bir önceki dönem arasındaki satılan ilaçların satılan malın maliyeti ve satış karlılığının hesap edilmesinde fayda var. Bunu asgari. İlaç bazında yapılması en doğrusudur çünkü her biri e, bilgisayarlı barkot sistemiyle ilaçların çıkışını yapıyordur ya da yaygın uygulama böyledir. Ama ilaç fiyatlarının düşürüldüğü dönemler itibariyle örneğin X ilacının fiyatı 10 liradan 9 liraya düşerse ezacının bu ilaçla ilgili olarak karı 1 TL ise 0.90'a gelmiştir ya da 0.80'e gelmiştir. Bunun maliyet olarak düzgün takip edilmesini önermiştik. Yoksa ayrıca bir muhasebesel bir kayda yapılması gereken fiyatın düşmesiyle ilgili bir muhasebesel kayıt söz konusu değildir. Bu aralar çok sorulan bir soru olduğu için buna yanıt vermek istedik. Yine geçen programımızda bahsetmiştik. Bunu tekrarlamakta fayda var. Serbest eczane işleten eczacı arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, dostlarımız eczane işletmelerinin dışında örneğin bir başka Serbest mesleği ilgilendiren faaliyette bulunabilirler. Ya da arezi dediğimiz bir takım işler yapabilirler. Örnek, bir eczacı dostumuzun sormuş olduğu soru, kozmetikle ilgili olarak eğitim veriyorum. Bu kozmetik eğitimleriyle ilgili eğitim vermiş olduğum kozmetik firması, ürünlerle ilgili olarak eğitim verdiğim, benden fatura istemekte, muhasebemle görüştüğümde, Bu faturayı ne şekilde tanzim edeceğim ya da hangi faturayı kullanacağım konuda tereddüt yaşadık. Bununla ilgili bizden yanıt istedik, kendisine yanıtı verdik. Bir kez daha burada tekrar etmek istiyoruz. Serbest eczacı arkadaşlarımız, eczacı arkadaşımızın hanfendinin bize sormuş olduğu soruyu aynı şekilde soralım ve yanıtını verelim. Ve böylece konuyu da kamuoyuna mal etmiş olalım. Eczacı amfendi eczanesinin dışında... Bir kozmetik firmasına kozmetik ürünleriyle ilgili olarak yani kozmetik ürünleriyle ilgili bir eğitim vermekte. Böyle bir yeteneği var bununla ilgili olarak. E, tanıtım, kullanımıyla ilgili bir eğitim. Ve bununla ilgili olarak firma eğitimin karşılığını ödeyebilmesi için eczacı arkadaşımızdan belge istemekte. Bu belgeyi de eczacı arkadaşımız fatura tanzim edebilir miyim, nasıl tanzim edebilirim sordu. Kendisine söylediğimizi aynen tekrarlayalım. İlaç kesilmiş olduğu faturadan aynı fatura ciltinden fatura kesebilirsiniz. Bu sizin için arezi bir kazançtır. İlaç satıcı değildir. Bunun haslata yazılır yazılan kısmı yani diğer faaliyetle ilgili diğer olağan ve kardır. Katma değer vergisi ilave edilecek. KDV yazılacaktır. İlaç satışı gibi cirolaştırılmayacaktır diye söylemiştik. Kısaca tekrar edelim. Muhasebe mantığı içerisinde 649 diye bahsettiğimiz faaliyetle ilgili olağan gelir ve karlar hesabına yazılır. Katma değer vergisi ilave edilecek KDV olarak adlanır ve bu tutar katma değer vergisi beyanlamasında ilave edilecek KDV olarak yazılır. İlacın faaliyeti esas faaliyet konusu bu olmadığı için haslat unsuru değildir. Fa diğer faaliyetle ilgili olağan ve gelir ve karlardır diye söylemiştik. Teknik olarak muhasebeci arkadaşımız da bizi aradığında 649 hesabı alacak ve 391 hesabı alacak yazılarak olağan gelir ve karlara atılacağını bahsetmiştik. Bu soruyu da kamuoyuna mal ettikten sonra programımızın akışı içerisinde e, kısaca bir devam edelim sonra kısa bir ara vereceğiz. Yeni TTK 2012'de yürürlüğe giriyor. 2012'de yürürlüğe girdi. Bunun bir kısım e, girecek. Temmuz 2012'de yürürlüğe girecek. Fakat Temmuz 2012'de yürürlüğe girerken Ocak 2012'den itibaren başlangıç oluşturacak bu yürürlük. Dolayısıyla e, kısaca uygulama tarihlerini verip ara vereceğiz. Söyledikten sonra yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 6102 sayılı kanun bir de 6103 sayılı uygulama kanunu var. İkisi de 14 Şubat 2011 tarih 27.846 sayılı resmi gazetede yayınlandı 6.102 sayılı kanun yeni TTK mevzuatını içeriyor 6.102 sayılı kanun ise TTK Türk Ticaret Kanunun yürürlüğü bu uygulama şekli hakkında kanun olmuş oluyor kısaca uygulama tarihleriyle ilgili olarak 4 tarih vermek gerekirse 1 Temmuz 2012 Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe gireceği tarihtir. 1 Ocak 2013 çok önemli muhasebeci arkadaşlarımız için mali müşavir arkadaşlarımız için yeminli mali müşavir arkadaşlarımız için firmaların mali tablolarını yani 2012 yılı içerisinin sonunda 31.12.2012'de Türkiye finansal raporlama standartlarına göre yani Uferese, Tamset Uferese, Kobi Uferese dediğimiz ki muhtemelen Kobi UFRS'e yaygın firmaları kapsayacaktır. 1 Ocak 2013'te Mali tablolarını yani açılış kayıtlarını yeni bu UFRS'ye göre yapacaklar. 1 Ocak 2013 sermaye ortaklığının yani sermaye şirketlerinin bağımsız denetçi tarafından denetlenmesinin süreci, başlangıç süreci 1 Ocak 2013. 31 Mart 2013 ise yine bu ortaklıkların yani sermaye şirketlerinin bağımsız denetçi seçilmesi için son tarih 31 Mart 2013. Yine bu. 1 Temmuz 2013'te bilgi toplumu hizmetleri yani e, sermaye ortaklığı yani şirketlerin web sayfası yapma zorunluluğu da 1 Temmuz 2013. Kısa bir aradan sonra Radyo Avan'da Z raporunda kaldığımız yerden devam edecek sevgili dostlar saygıdeğer dinleyicilerimiz. Omuzumda sevda yükü yollarda seni aradım Omuzumda sevda yükü yollarda seni aradım Beste beste türkü türkü tellerde seni aradım Beste beste, türkü türkü tellerde seni aradım Girdim yeşilden sarıya, sordum ölüp ye Çiçeği verdim arıya ballarda seni aradım Çiçeği verdim arıya ballarda seni aradım Bahçem çiçek bağım gazel birleşire betlezel Bahçem çiçek bağım gazel birleşire betlezel Ayrımadım çirkin güzel kullarda seni aradım Ayırmadım çirkin güzel kullarda seni aradım Aşk yalımı girdi cana, gönlüm döndü gülüstana Gece gündüz yana yana küllerde seni aradım Gece gündüz yana yana küllerde seni aradım Radyo Havanda Z raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dostlar, saygıdeğer dinleyicilerimiz. Bu bölümde yeni TTK'da dikkat edilmesi gereken tarihlerle ilgili bahsetmiştik. Yine bunlarla ilgili tekrar ederek programımızın akışı içerisinde süreyi tamamlayacağız. 1 Ocak 2012 2012'den itibaren yeni TTK'nın bazı hükümleri uygulamaya girecek asıl yürürlüğe giriş tarihi Temmuz 2012 olduğunu ...söylemiştik... 1, ...1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girecek... ...ama 2012'nin... ...başından itibaren bazı hükümleri... ...kapsayacak... ...14 Ağustos 2012'de... E, ...özellikle bu rakamı... ...bunu e, serbest muhasebeci... ...mali müşavir, yeminli mali müşavir... ...dostlarımız açısından önemli bir tarih... ...eski Türk Ticaret Kanunu'ndaki... ...Türk Ticaret Kanunun ...mevzuatına göre kurulmuş bulunan... ...anonim ve limitet şirketler... Bununla ilgili olarak yani Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili olarak ana sözleşmelerindeki düzenlemeleri buna uydurmak zorundalar. Biz buna örnek sermaye limitlerini söyleyebiliriz. Demek ki 14 Ağustos 2012'ye kadar Yeni Türk Ticaret Kanunu uyumlu hale getirilecektir. 1 Ocak 2013'ten itibaren e, muhasebe standartları TMS ve TFRS'ye göre düzenlenmesi gerekecek. Dolayısıyla... 2012, 31 Aralık 2012 mali tabloların açılışı yeni uygulamaya göre yapılacağı için bu tarihlere uygun pozisyon almaları 2012'nin en azından ikinci yarısından itibaren ya da son çeyreğinde yeni UFRS'e ve TFRS'ye göre pozisyon almaları mali ona göre düzenlemeleri gerekecektir. Bağımsız denetçi seçilmesi için son tarih 1 Mart 2013'tür. Çünkü 1 Mart'ta itibaren... 1 Ocak'tan itibaren olayı söylemiştik. Seçmek için sermaye ortaklıkları, anonim şirketler. 1 Mart bunun için son tarih. Yine sermaye şirketlerinin internet sayfalarının hazırlanması ve yayınlanması için son tarih. 1 Temmuz 2013'tür. Bu tarihten itibaren yerine getirmeyenler için çeşitli ceza yaptırımlar öngörülmektedir. Yine... 1 Şubat 2014 sermayelerin 14 Şubat 2014'e kadar limited şirketler yayın tarihinden itibaren sermayelerini bu tarihte e, asgari sermaye tutarlarını bu tarihe kadar yerine getirecekler. Yine burada e, Sanayi Ticaret Bakanlığı ki Bilim ve Teknoloji Bakanlığı olduğu bu bildiğiniz üzere birer yıl olarak iki defa bu süreyi uzatabilme hakkı vardır. Yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre... Uygulama mevzuatı ya da biz buna ikincil mevzuat diyoruz. İkincil mevzuat hazırlanacaktır. İkincil mevzuat üç tüzük, dokuz yönetmelik ve on tebliğ ile bir genelgeden oluşacaktır. Oldukça kapsamlı bir ikincil mevzuat var. Çünkü Türk Ticaret Kanunu 50 yılından bu zamana kadar yani yaklaşık 20160 yıldır uygulanıyor. Ama 1950 yılında Türkiye nüfusu 20 bin olduğunu düşünürsek. Bugün Türkiye nüfusu seks, yani 70, küsür binler, 70 küsür milyonlarla anılıyor. 20 milyon 70 milyon dediğimiz zaman yaklaşık 4 misli arttı. Yeni TTK'da bu ihtiyaçlardan hasıl oldu diye söyleyebiliriz. 3 adet tüzükten bahsetmiştik. Ticaret sicili tüzüğü, denetleme tüzüğü ve elektronik ortamda genel kurul yapma tüzüğü yönetmelikler... Dokuz tane yönetmelikten bahsetmiştik. Bunların birkaç birkaç tanesi önemli, tümü önemli ama denetçinin denetimi, bağımsız denetleme yönetmeliği, elektronik ortamda genel kurulu ve yönetim kurulu yönetmeliği, genel kurularda bulunacak bakanlık temsilci yönetmeliği, kobi tanımı yönetmeliği ki biz bunu çok önemsiyoruz. Kobi tanımıyla beraber işletmelerin büyüklükleri belirlenecek fakat, Bu büyüklüklere göre burası çok önemli. İşletmelere uygulanacak olan sistem de belirlenecek. Örneğin büyük işletmeler TAMSET UFRS'e dediğimiz uluslararası finansal raporlama standartlarına göre bir sisteme tabi olacaklar. Kobi TFRS'e dediğimiz işte küçük orta işletmeler buna göre uygulanacak. Bu COBI TFRS'e e, ve normal TAMSET TFRS'e yani birçok maddenin uygulamasında bu tanım çok önemli. En fazla Ee, ...yönetmelikler içerisinde dikkat çeken ya da önemli olan en azından bağımsız denetleme yönetmeliği kadar önemli bir yönetmelik. Tebliğler yine muhasebeci, mali müşavir ve dostlarımızın e, için çok önemli. Bu defterlerin onayına ilişkin tebliğ, izin alacak anonim şirket tebliği, bakan, birikimli oy tebliği, karavansı tebliği ki bu çok önemli bir tebliğ olacak... Bunların şirketler toplu, kayıtlı sermaye, finansal tabloların ilan tebliği, bunların tamamı te bu tebliğler yine aynı şekilde ikinci mevzuatta yayınlanacak. Bütün e, yeni TTK ile birlikte birçok anonim şirketler artık tek kişiyle kurulabilecek limitesi şirketler aynı şekilde. Bütün bu süreç meslek mensuplarını e, ticari hayatta bulunan, eczacı dostlarımızı, eczacı dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten meslektaşlarımızı son derece ilgilendiriyor. UFERSE dediğim şekilde biraz önce bahsetmiştim. UFRS'e uluslararası finansal raporlama standartları, COBI standardı işletmelerin büyüklüklerine göre bilindiği üzere küçük işletme, küçük işletme mikro işletme olmak üzere Kobi iş, işletmelerinde, Kobi tanımı yönetmeliğinde bu var. Peki bu yönetmelikte bizi ilgilendiren şey nedir diye soracak olursak, şu kısmı çok önemlidir. Bunu e, belirtmeden edemeyeceğim. Mevcut Türk Ticaret Kanunu'nda mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükte işletme var. Biz bunlara Kobi diyoruz. Yani Kobi tanımı 2005'e 9000'e... 9617 sayılı Kobi tanımı niteliği hakkındaki yönetmelikte belirlenmiş. Yeni TTK'da yeni TTK'da bu Kobi ile beraber büyüklükler belirlenecek. Bunlar değişebilir ama şu anda bildiğimiz kadarıyla çalışan sayısı ciro ve aktif büyüklükten oluşan ölçü gelecektir. Yani parametre, 3 parametreden oluşacaktır bunlar. Ciro Çalışan sayısı aktif büyüklük Bunlardan ikisini aşanlar Bir üst gruba tabi olacak Yani Nedir üst grup işte mikro işletme Küçük işletme orta işletme büyük işletme Bu bahsettiğim aktif büyüklük Ciro ve çalışan sayısı Şu kadardan fazla olanlar Dediğim gibi iki, iki parametreyi aşanlar Bir üst gruba dahil olacak Bu Kobi tanımı ile ilgili yönetmelik Çok çok önemli Sevgili dostlar Yine e, yeni TTK'da bir e, işlem denetiminden, özel denetimden yani işlem denetçisinden, özel denetçiden bir de mali tabloların denetiminden olmak üzere üç farklı denetim türünden bahsediliyor. Tekrar ediyorum işlem denetimi, özel denetim bir de mali tabloların denetimi diye bir şey daha söyleyerek programımızı sonlandıralım sevgili dostlar. Bu bahsetmiş olduğum küçük işletme, mikro işletme, orta işletme ve büyük işletme dediğimizlerin bir denetim süreci oluşacak. Bu denetim sürecinde büyük işletmeler denetim şirketleri aracılığıyla denetlenecek. Kobi e, işletmelerini yani küçük, mikro ve orta işletmelerden oluşan Kobi e, işletmeleri ise serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavirler tarafından denetlenebilecektir. Sevgili ezacı dostlar, sevgili ezacı dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten meslektaşlarımız, Radyo Havan'da Z raporunun bir programın daha sonuna geldik. Ben ve radyomuz yayın görevlisi Deniz Özen arkadaşımla birlikte alışla geldiğimiz üzere sağlıcakla kalın, dostça kalın, hoşça kalın diyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Z raporu hazırlayan ve sunan odamız mali danışmanı öğretim görevlisi yeminli mali müşavir İsmail Hakkı Güneş